Şimdi Uygu Karşılığı'yla beraberiz hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldiniz. merhabalar. Merhaba. Heyecanlı mısınız? Evet, çok heyecanlıyım. Biz de öyle. <gülüyor> Hiç bitmiyor. Eraslan'la sık sık konuştuğumuz gibi bir şey bu. Jacques Brel bunca yılın şeyi... Her konserinde senede yüz kere konser verilmiş ve yüzünde de heyecandan perişan olurmuş. Çok Bizde feynir. de böyle bir, <gülüyor> yani alışılıyor. Tamam. Ya da böyle gidiyor hayat. <gülüyor> <gülüyor> evet bizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi onları konuşalım isterseniz. Yani Açık Radyo benim için muhteşem bir okul, muhteşem bir e, nefes alma alanı. E, yani hiç dinmemesini istediğim bir ses. Benim maceram 17 yıl önce başladı. 17 hmm. yıldır dinliyorum ben Açık Radyo'yu. 17 yaşındaydım. İşte şimdi 34 alıyorum. Bir çıkıyor. <gülüyor> evet. Ama Açık Radyo'yla büyüdüm ben. Yani 17 yaştan işte 34'e kadar. Yani şu anda neysem onda acayip etkisi var Açık Radyo'nun. E, lise 2'deydim o zamanlar. Lise 2, lise 3 gibi. Gitar çalan uzun saçlı bir kız arkadaşım vardı. Ve bir radyo dinlediğini... Ve bu radyonun e, bazı programlarda kaset hediye ettiğini söylemişti. Bilmiyorum ben hiç kaset hediyesi almadım ama var mıydı böyle bir şey? Ben de hatırlamıyorum. Ben kaset nedir onu bile hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kaset ne? <gülüyor> Ve ben öyle o motivasyonla dinlemeye başladım. E, ama ondan sonrası su gibi aktı gitti. Yani bir tek şeyi ekleyebilirim. Yani kültür şey olarak e, kitap... E, Hmm. Yeni çıkan kitaplardan filan evet. el paslaşarak verdiğimizi hatırlıyorum ama kaseti hatırlayamıyorum ama olabilir. Yani bir de programcılarımızın hmm. yelpazesi oldukça geniş olduğu için onların inisiyatifinde belki böyle bir kampanya girişmiş olabilir. Evet artık. evet. Yani yıl 2001 filan işte evet. o zamanlar. <gülüyor> ee, gitar çalan uzun saçlı kız. Evet adı Demet'ti hiç görüşmedik sonra. Ona da buradan bir selam evet, söyle. Selam, selam. diyelim hakikaten. Selamlar yani. diyelim. Ve bayağı sizin ciddi bir maceranız devam ediyor açık radyoyla o zaman. Ediyor aynen öyle yani uzun yıllar dinledim. Sanki hani e, eskilerin böyle bir ansiklopediyi herhangi bir cildinden açıp madde okuması vardır ya onun gibi herhangi bir zamanda hiç benim ilgimi çekmeyen normalde <gülüyor> programları bile saatlerce dinlediğimi hatırlıyorum yani. İl, i̇lgi değil. çekmeyen konularda üstümüze yok herhalde yani. <gülüyor> ne bileyim avukatlıkla ilgili işte depremle ilgili vesaire hani çok da o genç yaşımda ilgim olmasa da saatlerce dinledim onları. Evet yani özellikle de insanların hiç ilgisini çekmeyen mesela köysel iklim değişikliği köysel ısınma gibi şeylerden <gülüyor> de bahsediliyor galiba bu radyodan. Evet bu radyodan <gülüyor> duyduk zaten onları biz <gülüyor> ve takip ediyoruz. Şimdilerde tabi bir oğlum var benim 6 hmm, yaşında hmm. Adı ne? Teoman adı da Günaydın Teoman diye. Günaydın, <gülüyor> dünyaydın diyelim dünyaydın ama Saat oldu 4 Olsun. Şimdi Tekneden, dinliyor evet. beni radyoda Dinliyor mu? Evet <gülüyor> dinliyor radyo Teoman'a gelmiştiniz siz daha önce değil mi? Yok gelmedik, yok, gelmedik, yok. Ben, gelmedik ben de hatırlamıyorum falan. ama bir daha sefere Teoman'ı da beklediğimizi söyleyelim evet. yani. tema kaç yaşındaydı? Teoman 6 yaşında Tam resim yapacak yaşlarda Z en sevdiği resim Evet zaten yaşlarda. o kampanyaya katılacağız biz de evet, evet, bu anladık. aralar Bakın telefonlar da çalmaya başladı zaten Teman radyo dinleyicisi mi peki? Teoman tabi doğduğundan beri maruz kalıyor açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Fakat e, şimdilerde bilinçli olarak bir dolap kitabı dinliyoruz biz. Hmm. Evet saat 10'da pazar sabahları onu dinliyoruz. E, Nina ve Radyo'nun maceralarını yine sizden duyduk hemen aldık okuduk. Onu severek e, okuyoruz. Tekrar tekrar yani artık açık radyo dinleyicisi olma yolunda ilerliyoruz evet. Tevman'la. Tevman'la çok güzel <gülüyor> yani illa destek kampanyası sırasında olması şart değil hı hı. radyo şenliği sırasında her fırsatta burada burası açık radyo bekliyoruz yani. Demin arada orası nasıl bir yer diye sordu tabi onun dünyasını nasıl tahvil ediyor bilemiyorum. Ama biraz tasvir ettim aşağı yukarı. O zaman Temon'a seslenelim buradan resmini yap iklim hı hı. kriziyle alakalı iklimin resmi resmi kampanyasındaki resmini yap ve gel buraya kendi duvarlarımız zaten iklimin resmi resimleri ile süslü. Hı hı. Gel kendin as. As tamam. <gülüyor> tabii tabii <gülüyor> netle tabii. Evet peki ne bir parça ne getirdiniz bizden dinlemek üzere ee, Muammer Ketencoğlu'ndan getirdim Yine açık radyo vasıtasıyla tanıdığım ve müthiş sevdiğim bir isim Ondan hani benim mormenekçem Harika bir de o zaman Muammer de en başından beri zaten bizim hı hı. programcımız Ve aynı zamanda da iyi bir dinleyicimiz Evet. Yani müthiştir Ona da bir günaydın, günaydın diyoruz değil. buradan <gülüyor> tabi ve şimdi siz kendi sesinizle lütfen telefon numaramızı bir kere daha söylerseniz. Tamam. 0212 343 41 41. <gülüyor> Ni benim, kom yakışışım kapattılar zindanları. Mümkün değil ben gidemem. Kapattılar zindanları. Zincirlendim ben gidemem. korudu oyunmazın biri çıktı kendimi kodste buldu oyun biri çıktı kendimi ko deste buldu çaçeim demli demli Gölerim her zaman nemli Sen içim demli demli gözlerim her zaman demli. Mimi mi ber gardiyan halime acısunlayan gün olup da beni bu hallere koyan gün olup kafilavlansın beni bu koyan Erken bir sabah çıkayım erken ah babla bir sabah çıkayım erken malda atıp gün bir sabah çıkayım erken ah babla bir sabah çıkayım erken Açıka Radyodayız ve Duygu karşılığıyla beraber stüdyo konuğumuz çok uzun zamandır destekçimiz dinleyicimiz daha o zamanlar gitar çalan uzun saçlı kızın <gülüyor> etkisiyle Demet'in etkisiyle. Evet devam ediyor. Siz dinleyelim. Bu arada yeni bir rakama ulaştık galiba. Evet efendim. 125'le başlamıştık. Son e, yukarıdaki sayıma göre 128'e çıktı bu. E, şimdi de gelen son haberlere göre 130. Evet sayım görevlileri yukarıda çalışıyorlar. Yüksek sayım kurulu. Evet. Yüksek sayım <gülüyor> kurulu. Evet biraz daha bizi kendinizi ve bizi anlatmaya devam tamam. edin. Evet ben şey merak ediyorum. Hı -hı. Ee, i̇nsanların tanıştığım insanlara da açık radyo dinleyicisi olduğunu söyleyen insanlara da bu soruyu genellikle soruyorum. Ee, rutininiz nasıl? Açık radyo dinleme rutininiz nasıl? Yani bir, belirli bir rutin içerisinde mi yoksa o koşturmaca içerisinde böyle nefes almak için bir şekilde dinlenen bir yolda mı? Yani rutin, var. rutinim var tabii şimdi ben öğretmenim bu arada felsefe öğretmeniyim hmm. e, sabahları okula gidiyorum dolayısıyla sabahları önce e, sabahlıkla ondan sonra da açık gazeteyle e, yol boyunca devam ediyor. Didem Genç Türküm programı. Evet Didem Hanım'ın programıyla ve açık gazeteyle e, okuluma varıyorum tabii sekiz buçuk civarı vardığım için yarım kalıyor yani ilk yarım saat o da genelde iklim değişikliğiyle <gülüyor> geçiyor. Ondan sonra tabii koşturmaca falan ama dönüş yolunda yine Açık dergiyle devam ediyorum. Ama bu arada metroya bindiğimde tabii radyo çekmiyor. Dolayısıyla podcastler beni hmm. kurtarıyor orada. Özellikle Açık Bilinç işte ve birkaç program daha. Onların podcastleriyle günlük dozumu aldıktan sonra <gülüyor> eve varıyorum. Akşamda bazen yemekten sonra yine Açık radyo açıyoruz. Vallahi. ...övünleri bölünmüş, bölünmüş bir açık gazete var... ...açık radyo var özür dilerim karşımızda... ...evet... <gülüyor> açık açık evet. <gülüyor> yani ...bir açık gazete... ...övünleri bölünmüş tabi... ...yani böyle bir rütün... ...ama cumartesi... E, ...çok bence muhteşem yine... ...açık radyonun yayın akışı... E, ...yani akşam üstüne doğru özellikle... ...amerikan işte müziği... ...connection filan... ...yani benim için hani gerçekten... ...günün saatleri bölünmüş vaziyette yani... Evet. Peki felsefe olarak bu Ubuntu meseleleriyle ilgileniyor musunuz? Vallahi pek ilgilendiğini söyleyemeyeceğim <gülüyor> ama sizden duydum onu daha önce de duymuştum bugün de sabah dinledim. Evet bu seneki ana e, düşünce <gülüyor> biçimlerimizden biri biraz bunu hatırlatalım istedik yani Afrika'ya özgü kapalı kalacak bir şey değil aslında bütün son derece temel bir insanlık felsefesi ve erdemler üzerine kurulu <gülüyor> çok ciddi bir şey birazcık biz de ders çalışıp geldik yani biz bunu yapıyoruz diye. Evet. Benim bir sorum daha var. Madem başladım devam edeyim. Öğretmen olduğunuzu söylemiştiniz evet, değil evet. mi? Açık Radyo okulda işe yarıyor mu? Açık Radyo okulda müthiş işe yarıyor. Yani hmm. bunu ben de şimdi değinecektim zaten. Ee, özellikle tabii geçmiş senelerde Cuma adlı adamlar benim için... ...yani benim derslerime gitmeden önceki dinlediğim bir kaynakça gibi rol gören bir programdı. Ee, şimdilerde yine 5-6 senedir Açık Bilinç aynı şekilde... Hmm. Ee, yani ben çoğu zaman sabahları açık bilinç ya da işte cuma adlı adamları dinleyip derse gidip mesela konum siyaset felsefesi ise ben az önce zaten Hannah Arendt ilgili bir program dinlemiş ee, olup gidiyorum derslerime ve müthiş bir özgüven, zihin açıklığı, berraklık ve heyecanla öğrencilerin karşısına çıkıyorum ee, ve onları da harekete geçiriyorum. Yani benim için müthiş bir motivasyon kaynağı. Evet ne diyeceğimi bilemedim şimdi tabii. Evet yani genel olarak Açık Radyo'nun bir akademi olduğu dile getiriliyor bazı dinleyiciler tarafından ama akademide okulda işe yaradığı da sizin de anlattığınız üzere görülüyor. Görülüyormuş, işe yarıyormuş. Evet yani Güven Güzel Dere bu şimdi var. E, Halil Turhanlı ile yapıyorduk bir süreden beri yok o programımız Hı. ama onlara da buradan günaydın diyelim. Çok e, herhalde mutluluk verici bir şey olmalı böyle bir e, çocuklarla olan evet. ilişkide eğitimde de böylesine bir ara e, arayüz olabilmek tabir caizse eğer radyo olarak çok hoş bir şey. Evet bir şekilde temas ediyoruz okullara çocuklara liselilere üniversitelilere en son bu iklimin resmi kampanyasında harıl, harıl okullarda. ...internet sitemizde de mevcut... ...iklim krizinin resmini yapan öğrenciler var... ...öğretmenler anlatıyorlar yaşanmakta olan... ...durumu... ...öğrenciler de nasıl hayal ediyor, ediyorlarsa... ...ya da nasıl görüyorlarsa hayalden de ziyade görüyorlarsa... ...bunları bir şekilde somutlaştırıp... ...birbirleriyle paylaşıyorlar... ...biz de daha fazla insanla paylaşabilmelerinin... ...aracısı oluyoruz... ...ama e, okullarda işe yaradığını... ...görmekte açık radyonun gerçekten... ...gurur verici... ...evet evet iyi bir şey... Yani kendinizi o kadar kötü hissetmiyorsunuz Açık Radyo dinleyicisi olmaktan. Yani kendimizi kötü hissetmek bir yana <gülüyor> müthiş şanslı hissediyoruz. Aman ne kadar iyi. Yani felsefe kulübü yapıyoruz mesela <gülüyor> e, yine okulda ve kulübümüzün yine e, tartıştığı bazı sizin programlarınız var. Yani podcastler dinleyip tartışma açtığımız. E, çünkü bizim için sonsuz açık bir kaynak yani Açık Radyo. Gençler radyo dinliyor mu? Gençler radyo pek dinlemiyor. Dinlemiyor. Evet doğruya doğru yani pek dinlemiyorlar. Fakat ben tabii derslerde sürekli olarak hani Açık Radyo'nun ismini geçiriyorum. Şimdi bugün de büyük ihtimalle beni dinleyenler var. E dinlemeyenlerin de biraz notunu düşürürsünüz. Evet onları <gülüyor> performans notlarından kıracağız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki çok çok şaka yapıyoruz yani, yani. Yani. Evet, evet. Onlar abi yani <gülüyor> ya. Söyleyin. Uyarın uyardıktan sonra aynı şekilde evet. dinlemezlersek. Ubuntu zaten böyle gerektiriyor. Kimseyi dışlamayın. Redeem dedikleri yani kurtarmak. Onlar nasıl derler böyle eee hidayet erdirmekti de değil şimdi değil, abartılı olur evet. Yani o. şey. Ne yapayım? Aydınlatmak. ...tam kelimesini beceremedim... ...ben de şimdi... ...ve zil ettim ortalığı... ...yani biraz Olalım böyle mi? kefaretini ödemek hmm. gibi bir şey... ...redemşunlar geliyor değil mi? Evet, evet. redemşun... ...bütün yani şeylerin... ...onların günahlarını da üstlenelim... ...biz üstlenelim... ...tamam üstleniyorum ben de... <gülüyor> Peki bir parça daha lütfen siz söylemek istediklerinizi söyleyin biz beceremiyoruz sormayı. Yani açık radyo e, ne zaman düğmeyi çevirsem orada olduğunu bildiğim bir dost sesi benim için. E, ve sonsuz zengin bir kaynak hiç susmamalı hep var olmalı. Bu nedenle de 0212 343 41 41'i aramanızı rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki bir parça daha getirdiniz mi? Evet getirdim. Ee, e, onu önce bir anons edelim. Eğer başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Ve ondan sonra da e, o parçayı dinlerken bir kez daha sizin sesinizden telefonumuzu da duyururuz. Tamam. Yine Muammer Bey'den e, bir İzmir şarkısı Yalo Yalo geliyor. Çok teşekkür Çok de, ederim. Telefon ben teşekkür ederim. Söylerim. 0212 343 41 41. Duygu Karşı'na çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.